Kudüs yüklü bir hasret sardı beni. Ellerimi yorgun kılan attığım taşlar değil, Kan tutmuş bir şafakta, Kelepçeli kollarıma inen taşlardır. Canları kırılmış penceremden, Bir de soğuklar hırpalar vücuduma. Uçan turnalar değil artık gökyüzünde. İki kaşımın ortasında güneşler söner. Kudüs düşlerimin gün boyu. Acımasız bir alev aydınlatır gökyüzünü. Nükleer başlıklı füzelerle. Petrol kokan sömürü saatleridir çalan. Washington merkezli cinayetleri. Perdelenmiş ihanetleri kim seyreder, ne der? İşte lekeli bir çağdır. Bazı var ne kadar? Gazze şeridinden bir çocuk ateşten bir çiçek sunar. Muhacirler kampına dönen ey kalbim. Konuğun kutludur. Eylemden geri durmuşluğumun kuşatılmışlığı altında, Ezildiğim günlerde suçluyum. Kudüsüm, benden çalınan sevgili Kudüsüm, Şimdi senden uzağım uzak, Ve ateş çemberinde ruhum, Dünya sunulur bizlere her gün, Kanatlarını kan sularında yıkamış bir kuş gibi, tüm vahşetlerini tezgâhına sermiş. Batı şeria, Gazze, Kudüs, Beyrut derken Orta Doğu sokaklarında, kum taneleri çapında Yahudi virüsleri... Mescid-i Aksa kalır gerilerde, Yanmış, yenik, kuşkulu hüznünü demler senelerce. Ah Davut oğlu Süleyman, bak ne hallerde mabetler, Emrine amade kılınmış rüzgarları gönder. Yapılan kazılardan kesik kesik kan sızıyordu. Ar sallanıyor, duyuyorum. duyuyorum. Toprağın çak, damarı çatladı, çak, çak, çak, kan çak, çak, kaybediyor. kaybediyor. Ah sen seni kimselere sen, anlatamam. Sen, sen, sen, sen. Bir gün yıkılırsan sen, sen, sen. korkarım darılırsın bana. İki gözüm ondan değil, mahşerde hesaptan korkarım. Sen, sen, sen, sen, sen. Acıların intiharlara kayıtlı da olsa, ey gerilla, doğru, varsın her gün ölümlerle geçmesin günün. Bir atlı geçecek oradan, inan, üzerinde selahaddinleri taşıyan, kanayan alnına mendilini uzatacak bir atlı Çünkü biliyorum, acılı bir sevda gibisin seni terk ettiğimden beri. İsterseniz sorun odamdaki asılı duran resmine, Sadece bakıp ağlıyorum, ellerimde dualarım var. Dertlerini ağlatan yanlarımla sundum bir kez daha. Uyuyamam artık, uyusam çığlıklar kırmızı renk olur düşlerime. Niçin kafir Yunan zindanında ömür boyu mahkum Ahmet Yasin? İnsanları sormuyorum ben karşı duracak. Biz neredeyiz? Ey çağdaşlar, demokratlar, Madrid satılmışları. Mutlu aile yuvanızda çaylı çerezli, pastalı börekli sıcak soba başlarında, renkli, görüntülü uydu antenli ekranlarınızda doya doya seyredin her akşam Filistinde bir çocuk göğsü kalbura çevrilmiş de bir taşla kapanmış toprağa kılınız kıpırdamasın. İnsancılık, demokrasi havariliği yapın. Acıyın. Vah vah değil. Kınayın, demekler verin. Sahi siz lafla peynir gemisi yürütenler önce insan olun, insan ölüme, ölümlere bir anlam getirir neyler zengin yi <Sessizlik> rıza söyler beren neyler yi Oh,